Zamanlar Değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım müziği güzel ve sunanlar mahir ilgaz altul güzeldere güven güzeldere Günlerden 23 Temmuz 2017 e, saatlerimiz 9'u geçiyor akşam 21.01 e, Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşan e, müzik serüveninin peşinde e, e, ilerlediğimiz izini sürdüğümüz zamanlar değişirken programının 91. haftasıyla karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldir. Ben Mahir Ilgaz. Sen de güven güzeldi Güven galiba bu hafta bütün programda olamayacaksın değil mi? Kı kısa bir merhaba ve alasma aldık şey mi? Arka arkaya. Ben evet bu programı yapmak üzere e, programı yayını Altu ile Mahir'in Mahir ellerine bırakacağım. E, şimdi programda bootleg serisinden şahane parçalar var. E, playlist aslında çok güzel. Ama e, hem bir de merhaba dedim, hem de gitmeden önce Altumahir size bir sorun var. Çünkü ben cevabını bilmediğini fark ettim e, bu sabah playliste bakarken. E, bootleg e, genellikle işte korsan olarak kaydedilmiş. E, yani içinde hırsızlık da aslında içeren işte kayıtlar ya da yazılımlar eski zamanda aslında kaçak içkinin kullanımıyla ilgili olarak da kullanılıyormuş. Bu anlama geliyor. Tamam peki bunu biliyorduk ama bootla ya da legle yani bacakla ya da botla çizmeyle ne ilgisi var hırsızlığın ya da yasak şeyleri işte çalmanın? Bunu bilmiyordum. Siz biliyor musunuz sahiden? Madem böyle burtluk şeyler çalacağız bununla başlayalım dedim ee, Yani Ben bir tevatür biliyorum. Ne kadar doğru onu bilmiyorum. Ee, tamam ben de şimdi baktım tabii internetten bir tevatür de ben öğrendim ama ne bilsin tevatür büyük ihtimalle aynı şey çıkıyor. Ee, şey işte içki şişelerini e, ayakkabılarına mı saklıyorlardı? Öyle bir şey vardı galiba. Ne yaptın abi? işte <gülüyor> Amerika'nın <gülüyor> kovboylarından böyle <gülüyor> Hani, hani Moonshiner moon, moon aylı gecelerde Katar'la çıkıyorlar yüklüyorlar da adam birkaç yüz litrelik fıçıyla geziyor. Ya ben ne bileyim? <gülüyor> <gülüyor> Bize <gülüyor> böyle dediler. Hiç, hiç yaptın mı da bileyim diyorsun. Evet. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> doğru bilen varsa aktarsın o zaman. Benim ve okuduğuma göre aslında yani bu yapılan işte büyük varil içkilerin tabii taşımanın e, imkanı yok ama herhangi kaçak şeyleri içinde işte küçük şişelerde kaçak içkiler <gülüyor> dahil olmak üzere ama başka şeyleri de saklamak üzere böyle geri bol e, büyük çizmeler e, giyiyorlarmış bazı koboylar. Bu bootleg de ya da, da bootleg'in de bootleg yapma bir fiil olarak Oradan geliyormuş. Diye öğrenmiş oldum. Bu tevathri böylece paylaşmış oldum. Muazzezim, şimdi şeyci olacaksın. Bilgisayar korsanı ve nostaljik bir şekilde e, şey USB'leri çizmenin içine tıkıştırıp öyle şey yapacaksın. Tarihi bir. Ben susacağım artık. Konuşacak bunun için. Evet. <gülüyor> evet, işte. Peki bugünkü programda şahane şeyler var. Neler var? Başlayalım bakalım. O zaman başlayalım direkt. Hemen ilk parçayı anons ediyorum. Şimdi e, bu parçanın hani e, 800 milyon kaydı olsa biz de 800 milyon program açsak her hepsine bununla başlarım. E, <gülüyor> daha önce de yaptım yapmadım değil. Evet e, senin oralara gidiyoruz Güven abi. E, Cambridge'de. Öyle. Evet evet. Harvard's Square Theater'da 20 Kasım 1975'teki konserden, Rolling Thunder Revue'nün 20 Kasım 1975 ayağından Mama, You've Been On My Mind dinleyeceğiz. John Baez de arkada vokal yapıyor. Bu You, I do not walk the floor, fall down and never yet, Mama. You just don't mind. down it's sorrow Mind Bob Dylan'ın stüdyo albümlerinden hiçbirine resmi olarak giremeyen bir kayıt. Benim ilk beşimde yine en sevdiğim Bob Dylan parçaları arasında. Çok farklı bir yorum dinledik. Epey tempoluydu. Harvard Square Theater'deki yorumu. Ve bence güzelliği olmuştu ilginç bir şekilde. Baya ritmik. Bu Rolling Thunder review zaten ee, ...özellikle son yıllarda konser performansı <gülüyor> epey eleştirilen mevcut zamandan bahsediyorum... ...Bob Dylan'ın kariyerinde belki de e, en parlak konser dönemlerinden bir tanesi... ...belki de öyle hatta. E, gerçekten müthiş bir prodüksiyon. E, sayısız e, iyi e, sanatçı eşlik ediyor Bob Dylan'a. Toplam 57 konser e, yapılıyor 75 ve 76 senelerinde... ...ve e, yani sadece müzikal olarak değil... Gör, ...görsel olarak da e, ciddi bir prodüksiyon var... E, i̇stersen biraz sen... E, ...daha e, detaylı bilgi e, ver. Evet, Rolling Thunder Review... ...nedir, ne ...biraz onlardan bahsetmekte fayda var herhalde... E, ...benim bahsederken... E, ...bu sefer faydalanacağım kitap... ...Seen Villants'in Bob Dylan in America adlı kitabı... ...Seen Villants aslında bir ee, şey bir kişi biraz konuyu açtım şimdi ee, New Yorklu ve babası da e, bu meşhur 1960'larda Bob Dylan ve arkadaşlarının çıkıp şarkı söylediği e, kafelere çok yakın bir noktada bir plakçı dükkanının sahibi dolayısıyla Sin veya Sean nasıl okunursa Valenz o, o ...ortamda büyümüş bir kişi... Ee, ...çok erken bir yaşta... ...henüz daha 11-12 yaşında... ...Bob Dylan'ın 1964'teki e, ...meşhur... ...Flarmonic Hall konserine de gidiyor... ...babası götürüyor kendisini... ...daha sonra bu... ...Rolling Thunder Review... ...konserlerinin... ...ilk açılışına da gidiyor... Ee, iki, ...iki zamanı da... ...birbiriyle mukayese eden... Rolling Thunder Revue'de anlatan e, çok hoş bir bölümü var. Bu Bob Dylan in America adlı kitabında. O kitabı da genel olarak Hı? tavsiye ederiz zaten meraklısına. Evet yani bütün bir zaman akışını e, kronolojik takip etmiyor. Atlaya zıplaya gidiyor ama gittiği yerlerde hoş şeyler anlatıyor. E, bir tane de daha detaya girmeden komik bir anekdot aynı kitaptan. Diyor ki Rolling Thunder Review konserine geldim oturdum ve ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Özellikle de ilk 10 sırada oturan insanlar seyirciler dinleyiciler hele de bunların arasındaki hanımlar 10 yıl önceki konserden 11 yıl önceki 64 yılındaki Flermonikol konserine göre çok daha şık çok daha Pahalı elbiseler Giyiyorlardı daha iddialı Görünüyorlardı buna baktığım Zaman kendi kendime Dillon hayranları Sınıf atlamışlar ve Hayatta başka bir yere gelmişler dedim Diyor eh belki de 1964'ten 75'e Kadar geçen 11 Yılda da işte Amerika'nın geçirmekte Olduğu bir dönüşümü de anlatıyor Bize Rolling Thunder Review ne? Bir e, kaç dedin 50, 57 konser mi? Toplam 57, iki ayakta yapılıyor şu ve 57 konser toplam. İ, İ, 57 konserlik bir işte konser turu diyelim ama e, biraz da böyle bir konsepte göre yapılmış e, olabildiğince e, özellikle de ilk haftalarda e, tarihi eski ...sinemalarda... ...veya tiyatro binalarında... ...yapılıyor... Ee, ...böyle... ...1890'lı yılların... E, ...sirkleri... ...veya o zamanların muhtelif gösterilerinde... ...kullanılan bir takım... ...görsel malzemeler... ...kullanılıyor... ...tıpkı eski sirklerde... ...olduğu gibi... ...üstünde Rolling Thunder Revue yazan... ...işte böyle... ...nostaljik resimlerin bulunduğu... ...bir perde iniyor çıkıyor... Ee, şeyde de turda da e, çok geniş bir e, sanatçı grubu Bob Dylan'a eşlik ediyor. Bunlar da aslında neredeyse biraz son dakikada e, toplanmış insanlar. Yani Bob Dylan'ın orada çok içgüdüsel bir şekilde bu ekibi topladığı söyleniyor. Ee, işte Hadi abi sen de gel şeklinde arayıp çağırmış. <gülüyor> son anda çoğunu hatta. De demin konuşuyorduk ...Johnny Mitchell'da e, dört konser... ...için e, şey yapmış hatta... ...bir konser diye gelmiş ama... ...beğenip konsepti dört konsere... ...çıkmış yılında beraber... ...John Bayez'i aynı şekilde... Evet. ...yani şey... E, ...genel olarak e, zaten... ...beğenilmesinin belki de e, ana sebeplerinden... ...bir tanesi bu kadar spontan... E, ...bir şekilde gelişmesi yani... ...bütün o prodüksiyonun yanında... E, ...spontanlık olması işte Cem Seş'in... E, ...tabir edilen... ...bir havası da olması... Ciddi bir playlistimiz var. Bir sonraki parçaya girelim mi? Sonra bilgileri devam çok ederiz. Çok konuştun diyorsun. Peki. Estağfurullah. <gülüyor> bu <gülüyor> bilgileri vereceğiz önemli. Girelim. Peki. Ee, bu ikinci parçamız Boston Music Hall'da verilen bir konserden. 21 Kasım 1975 akşamı Bob Dylan ve arkadaşları söylüyorlar. Mr. Tambourine Man. tambourine man play a song for me I'm not sleeping and there's no place I'm going to Hey, Mr. tambourine man play a song for me In the jungle jungle morning I come following you Though I know that. Evening's empire has returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I'm branded on my feet I have no one to meet An ancient empty street's too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel too brittle. My toes too numb to still They don't. For my boo He used to be wandering I'm ready to go Anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your dancing Spell my way I promise to go Wondering Hey Mr. Tam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 Take me disappearing Through the smoke rings of my mind Down the foggy ruins of time Far past the frozen leaves The haunted frightened trees Out to the windy beach Far from the twisted reach of crazy sorrows Yes, the dance beneath the diamond sky With one-hand waving free, Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all memory and faith Living deep beneath the waves Let me forget about today Until tomorrow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 Dylan'dan dinledik. Mr. Tambourine Man bir korsan olacak bir kayda göre de oldukça iyi kaliteli bir kayıt yapmış olduklarını da söylemek lazım. Evet daha sonra zaten Kolombiya'dan Bootleg Series Volume 5 5. Bootleg serisi kayıtları diye de ee, bir seçki olarak çıkacak. Bunun içinde e, birden fazla konserden seçki var. Ee, işte az önce çaldığımız Mama Yubi'nin On My Mind mesela Harvard Square Theater'dandı. Boston Music Hall'dan var. Ee, başka yerlerden var ama seçmece kayıtlar bunlar. Evet. 1975'in Bob Dylan'ı ne yapıyordu? Neler düşünüyordu? Ne yaşıyordu? Ne üretiyordu? Biraz... ...onlara da bakarsak... ...aslında... E, ...son birkaç... E, ...albümü çalarken... E, ...bunlardan bahsettik... E, ...yani... Desire ...Desire'dan bir önceki... A, ...albümü çalarken... E, ...Bob Dylan... ...bir yandan... E, ...kaç on yıla yakın zamandır... ...birlikte olduğu eşinden... ...ayrılık süreci içinde... ...bir yandan o oluyor... ...ve eşiyle beraber yaşadığı ve tabii çocuklarıyla beraber yaşadığı dönemde hep e, basından, hayranlardan herkesten mümkünse kaçıp saklanmaya çalıştığı bir böyle yarı kırsal hayatı vardı. E, evliliğinin şey, e, iyice sona yaklaşmasıyla o, o hayatı sona erdiriyor ve e, yeniden New York'a dönüyor. Oradan işte New York-Californiya arası Malibu gidiyor geliyor belki de tersini düşünebiliriz yani bunları yaptığı için de evliliği daha hızlı sona doğru yaklaşmaya başlamış olabilir ee, işte 1975'in bahar aylarında e, haftalarca e, David Oppenheim'le beraber Fransa'da kalıyor. Ee, bu, Eşi yanında değil, onunla arada bir telefonda konuşuyor ama belli ki birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Bir noktada Güney Fransa'da e, Çingeneler'in kralı denilen bir kişiyle tanışıyor. Bu işte geçen haftalarda anlatmıştık. E, One More Cup of Coffee'nin yazılmasına giden süreçle biraz da al alakalı. Derken e, Haziran'ın sonunda Greenwich Village... De ortaya çıkıyor Bob Dylan yeniden şeyde bu arada Roger McQueen The Birds'ün elemanlarından bir tanesi onun Malibu'daki evini ziyarete gidiyor kendisini McQueen'in arka bahçesindeki basketbol potasında bir yandan potaya şut çekiyor Bob Dylan ve McQueen bunu yaparken Bob Dylan bir anda duruyor. Elindeki topa bakıyor. Uzaktaki okyanusa bakıyor. Diyor ki ya ben çok değişik bir şey yapmak istiyorum. Bob Dylan değişik bir şey dediği zaman bunun her anlama gelebileceğini bilen McQueen. Yani nasıl bir şey diyor. Ne var aklında? Bilmiyorum diyor. Şöyle sirk gibi bir gösteri yapmak istiyorum. İlk bu Rolling Thunder Revue'nun Bob Dylan'ın aklına ilk düştüğü anların bu olduğu söyleniyor. Evet rivayet muhtelif bu konuda. Ee, ama e, McQueen'in aktarmasıyla en azından hikaye buymuş. Biz de o zaman devam edelim Rolling Thunder Review'dan. Şimdi benim önerim çok da kabarık bir listemiz var. Sonuna gelemeyeceğiz gibi gözüküyor ama sonda ben bir sürpriz yaptım. O nedenle e, sona gelmek için e, tabiri caizse kastıracağım. Eyvah. Peki ee, önümüzdeki beş şarkı şunlar. <gülüyor> önümüzdeki iki parça anons edelim. Araya girmeyelim onları çalalım. Ee, bir yine e, John Byers'in e, vokal katkısıyla bir Blowing in the Wind yorumu gelecek. Boston Music Hall'dan yine 21 Kasım e, gecesinden. Onu Ona mütakip e, bu sefer Roger McQueen az öncesinin e, anekdotunu aktarmış olduğun Roger McQueen'in e, vokallerinin katkısıyla... Bir Nakinon door yorumu gelecek. Bu da Harvard Square Theater'den Cambridge'de 20 Kasım gecesi. Bu ikisini arka arkaya girelim. it in the wind. The answer is in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed?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 Must one man have Before he, he can hear, hear people cry How many deaths will it take Until he knows Too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer, my friend Blowing in the wind The answer is Blowing in the wind talk to and I knew izle beraber dinledik. Blowing in the wind'i söylediler. Daha sonra da Bob Dylan Knockin' on Heaven's Door söyledi. Birbiri ardına dinledik iki parça. Evet, gitar'da ve vokallerde Roger McGuinn eşlik ediyordu. Knockin' on Heaven's Door'da kendisine. Evet. Peki, ne yapalım? Saatlerimiz 21.33. O programı yaralayıp geçmişiz bile. Aslında Rolling Thunder Review... E, ...birden fazla program... ...hak ediyordu ama biz biraz sıkıştırıyoruz... ...çünkü... E, ...öteki türlü gerçekten... ...2070'lere gidecek program... ...ömrümüzü vefa etmeyecek... E, işte ...öyle olmasın diye... ...biraz hızlı gidiyoruz en azından canlı kayıt kısmını... E, ...şimdi... ...Rolling Thunder Review ile ilgili... E, ...ekleyeceklerin var mıydı abi senin? Bilgi veriyordum biraz arada... Ee, yok yani işte... ...o günlerde... ...Bob Dylan nasıl yeniden... ...New York'ta... ...ortaya çıkıyor... ...tam, tam bu... ...Rolling Thunder Review... ...Desire albümünden... ...biraz daha önce başlıyor... ...ve işte... ...Hurricane şarkısını... ...Desire'de yer alan... ...Bob Dylan yeni yazmış... ...işte herkese onu... ...ondan bahsediyor ya da... ...çalıyor söylüyor... ...New York'taki o günlerde... ...işte Roger McQueen'i görüyor... ...yanında Bernard Levy... ...Phil Ox'la görüşüyor... ...Phil Ox aslında o görüştüklerinden... ...sonra bir 4-5 ay kadar sonra... ...intihar edip... ...hayatına son verecektir... ...Rambling Jack Elliot'ı... ...dinlemeye gidiyorlar... falan böyle bir anda şey... Bob Dylan yeniden e, New York sahnelerinde görülür hale geliyor. Takımı yeniden topluyoruz. aynı. Toplu aynı. Evet, e, o zaman bir parça daha girelim mi? Tabii ki, istersen de iki. Tamam, o zaman iki parça daha girelim. Şimdi... E, ...Diamonds and Rust gelecek, John Byers'in sesinden... Rolling Thunder review kapsamında Toronto Maple Leaf Gardens'daki konserden. Bu Diamonds and Rust'ta. Evet. John Baez'in herhalde hayatta yazıp yazacağı en başarılı şarkıdır. Bence çok da güzel şarkıdır. Aynı adlı albüm de güzel bir albümdür. Ve parçada tamamen Bob Dylan'la özellikle 1960'lardaki işte sevgili oldukları kısa bir dönemi anlatan bir parça. Veya işte Bob evet. Dylan'ın üzerine bir parça. Hatta Dylan, John Boyes'i Rolling Thunder Review için ya şu parça neydi benim hakkımda yazdın diyor telefonda. <gülüyor> o da diyor ben senin hakkında yazmadım diyor gurur yapıyor. O zaman işte ayrılmakta olduğu eşiğin, eşiğinin adını veriyor hatırlamıyorum adamcağızın. Onun Yalan hakkında ki... yazdım diyor. Sonra da zaten palavra sıktığını itiraf ediyor John Boyes kendisi ilerleyen yıllarda. İyi bak. Peki, ilk parçamız o. ikinci parçamız da Bob Dylan'dan gelecek. It's All Over Baby Blue. It's All Over Baby Blue. And, to call. and here I sit, hand on the telephone, hearing a voice I know—a couple of light years ago, heading straight for a call. stands you the door for with his It is. Stepping stones behind, something calls for do Forget the dead you left; they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. önce dinledik. Diamonds and Rust hemen ardından Bob Dylan'ın kendi sesinden It's Over Now Baby Blue. Ee, bu her iki kayıtta Toronto Kanada'da Maple Leaf Gardens'da e, 1 ve 2 Aralık 1975 tarihlerinde e, yapılan konserden hatta bu artık yayın falan değil. Yani bu e, harbi bootleg tabiri caizse. Hatta Diamonds and Rust'ta bir yerde <gülüyor> sokaktan geçen e, siren sesi de kayda girmişti. Onu da biz de yayına vermiş olduk. Ee, şimdi listemizde aslında üç, vardı, üç parça vardı ama zamanda sonuna yaklaştığımızı göz önüne alarak bir tanesini eredik. İki parçamız daha var. Böyle diyerek ben direkt sözü daha fazla trivia için sana aktarıyorum Altya Peki. Um, Rolling Thunder Re Review'de Bob Dylan şeyi de istiyor. Allen Ginsberg ve Peter Orlovski de gelsin. Ee, ve de e, onlar da sahneye çıksınlar ve sahnede bir şeyler yapsınlar, şiirler okusunlar, şarkılar söylesinler. Ee, bu, bu, bu işin bu tarafı pek fazla gerçekleşmiyor ee, ve en fazla Alan Ginsberg böyle şeyin konserlerin sonunda söylenen bir şarkının arka vokaline katılıyor belli ki Bob Dylan'ın aklında böyle bir şey var. İşte herkes sahneye çıksın, yapacağını yapsın, marifetini göstersin diye. Aynı şekilde Petty e de bir öneride bulunuyor. Gel sen de katıl diye. Petty kabul etmiyor Bob Dylan'ı reddediyor. Ama o sıralarda yükselmekte gelmekte olan kendisinin sevgilisi Sam Shepard oyun yazarı ee, Dylan bu şeyden şov, şov üzerine bir film de çekmek çekmeyi planladığı için e, Sam da o çekilecek olan şovla ilgili filmin senaryosunu yazmak için e, gruba katılıyor. Sonra ne çıkıyor? Çok büyük bir şey çıkmıyor sonra. Ee, şeyde başka kimler var diye düşünüyorum. Rolling Thunder Review'de. Um, bu hem işte One More Cup of Coffee'de hem Hurricane'de veya genel olarak e, Desire albümünde hep e, kemanını duyduğumuz Scarlett Rivera o da konser, konser dizisine katılıyor. E, arkada zaman zaman e, kendine hastanısıyla onun da keman sesini duyabiliyoruz. Sam Shepard demişken bu arada e, özellikle Rolling Thunder Review'un ilk ayağıyla eş zamanlı olarak e, Bob Dylan'ın yönetmenliğini yaptığı benim bildiğim kadarıyla yegane film. Re, Ronaldo ve Clara da e, çekimleri devam ediyor. Bu film işte e, meşhur Fransız filmi Les Enfants du Parodis e, esinlenen e, bir film. İşte 78 senesinde yayınlanan hali 4,5 saati falan ve yapmayın bunu kendinize. Les Enfants du ...diye <gülüyor> evet. kelime oyunu yapayım. Hadi bakalım... Fun, evet. e, ...yapalım böyle. E, tavsiye etmiyoruz o filmi... E, ...ama işte o filmde de... ...Rolling Thunder Review ile benzerlikler var... ...işte orada da... E, ...John Bayes arkalarda dolaşıyor amaçsızca... ...Rolling Thunder Review'da çok amaçsızca dolaştığı söylenemez... Hı. ...falan filan... E, ...Johnny Mitchell falan filan... ...öyle başka e, müzisyen arkadaşlar da... ...gözüküyor... ...ben dediğim gibi birkaç sene önce denedim. Toplum için kendimi yaktım. Hi hitama erdirebildin mi bari? Hayır canım. Mümkün değil. Ne ee, mümkün? Yani yapana da saygı falan da duymam... ...onu da söyleyeyim hani. <gülüyor> ben oturdum... ...izledim dört buçuk saat saygı duyma. Dört buçuk saatin tamamını da Ben izlemedim ya. Ben ha, tamam. Yapamadım yani. yani Anladım. Baş... Ama bir saat falan bitirdim mi emin değilim. Gözlerim kanadı dediğim gibi... Neyse biz programın sonuna e, yaklaştık. Sondan bir önceki parçamızı girelim mi? Girelim. Parçamız zaman zaman John Baez e, solo olarak da şarkılar söylüyor. Aslında dört konsere katılmış John, Johnny Mitchell'ın de e, söylemiş olduğu solo şarkıları var. Bu seferki e, John Baez'den gelecek The Night They Draw All Dixie Down. Evet John Bayez'den dinledik The Night They Drove Old Dixie Down Gerçekten güzel bir yorum olduğunu hakkını vermek lazım ben Zaten John Bayez yorumunu başıma bir şey gelmeyecekse The Band yorumundan daha çok severim bu parçanın onu da söylemiş olun. Hmm. Bir ters baktım ben, Benden yanımı gerçek yok canım. Evet, evet e, saatlerimiz 21.53 programımızın sonuna çok yaklaştık. Son bir parça çalacak kadar vaktimiz var. Evet, sürprizimi yapabilirim. E, tabii ki Koen kardeşlerin e, yeni programına bir Koen e, parçası yakışırdı. Yine Hı. John Bison sesinden e, Learning Thunder Review'nun Toronto e, ayağından bir suzen yorumu. Ee, bunu orijinden daha çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama e, bulunca üstüne atlamış bulundum. E, beğeninize sunuyoruz. Sonra da kapatacağız zaten. Hayırlısı. Evet. John Baez'den dinledik. Suzen programımızın son şarkısıydı. Böylece... Hala yaşıyorum bu arada ben de söyleyeyim. Demek ki o kadar da kötü değilmiş. Bir, anlamadım. Bir Hala da... yaşıyorum. Ha, yok canım. <gülüyor> yok yok. Olmaz bizi. <gülüyor> Kötüye bir şey olmaz. <gülüyor> ee, şey e, böylece John Baez'den Suzen dinleyerek e, Kasım ...2016'da hayatını kaybetmiş olan Bob Dylan'a da bir buradan selam göndermiş. Bağımsın ve... abi öldürdün adamı ya. Bob Dylan dedin. Bob Dylan mı dedim? Vay canına. Bu... <gülüyor> Dur şu, şu, şunu bilinçaltı şeyini bir eşeleyelim. <gülüyor> Sebeplerini eşeleyelim. Yok e, tabii ki Leonard Cohen'den bahsetmekteydim. 2016 Kasım'ında kaybettik kendisini kendisi nur içinde yatsın öyle diyelim evet peki o zaman destekçilerimize de teşekkür edelim bu akşam için ve programdan ayrılalım Gözde Pelister ve Özgür Beşli çok teşekkür ederiz ...programımıza destek olduğunuz için açık ay destek olduğunuz için Evet zamanlar değişirken Evet teknik masada robin tay bize yardımcı oldu ona da teşekkür ediyoruz ona Teşekkür ediyoruz Tabii ki ee, bu haftalık zamanlar değişirken sonuna geldi ee, haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın Zamanlar değişirken. Ghost shots şarkılarıyla yarımız.